Don Pedro telaştan içkisini beyaz kolluklarına dökerek anladım anladım diye bağırdı. İnsan nedenli gelse nafile? Dünya boydan boya bir lima. Ben de sanırdım ki sizin serin kanlı kuzeyinizde insanlar dağlar gibi ağır ve usludur. Ama devam edin öykünüse. Göl adamının patrisayı sallamasında kalmıştım baylar. Bunu yapar yapmaz kendini üç yardımcı kaptanla dört zıpkıncinin ortasında buldu. Onu ite kaka güverteye sürüklediler. Ama direk başlarındaki iki kanallı birer kuyruklu yıldız gibi aşağı akı verdiler. Kavgaya karışıp arkadaşlarını ön güverteye doğru çekmeye çalıştılar. Başkaları da onlara katılınca millet birbirine girdi. O sırada yiğit kaptan, tehlikeden uzakta duruyor, eline bir balina kargısı almış, zıp zıp zıplatıyor, yardımcı kaptanlara bu korkunç serseriyi al aşağı etmelerini, kaptan güvertesine getirmelerini buyuruyordu. Arada bir kargaşalığın yanı başına sokuluyor, kargasını uzatıp kızdığı adamı kancalayarak çekmeye çalışıyordu. Ama tüm bu kalabalık still kilt ve gözü dönmüş arkadaşlarıyla başa çıkamıyordu. Göl adamıyla kanallılar, ön güverteyi boyladılar ve orada çarçabuk bocurgatın hizasına üç dört büyük varil yerleştirdiler. Bu deniz parislileri barikat arkasına geçtiler böylece. Kaptan kamarotun getirdiği tabancaları iki eline almış, bağır bağır bağırıyordu. ''Çıkın oradan korsanlar, çıkın oradan!'' kana susamış aydutlar. Stilkilled barikatın üstüne sıçradı ve tabancaları hiç umursamadan bir aşağı bir yukarı gezindi orada. Kendi ölümünün tüm gemiyi kanlı bir ayaklanmaya sürükleyeceğini kaptana açıkça anlattı. Bunun doğru olabileceğinden korkan kaptan biraz yumuşadı ama yine de baş kaldıranların hemen işlerine dönmelerini buyurdu. Stilkilled, işe başlarsak bize dokunmayacağınıza söz veriyor musunuz diye sordu. İş başına iş başına hiçbir söz vermiyorum görev başına böyle bir zamanda işi bırakıp gemiyi batırmak mı istiyorsunuz İş başına kaptan yine tabancasını uzattı gemi batacaksa varsın batsın dedi still killed eğer bize dokunmayacağınıza yemin etmezseniz yerimizden kıpırdamayız hiçbirimiz sonra göl adamı arkadaşlarına döndü ne dersiniz çocuklar diye sordu arkadaşları yaşa diye bağırdılar hep bir ağızdan O sırada göl adamı, barikatın üstünde bir aşağı bir yukarı yürüyor, gözü hep kaptana dikidi, kırık dökük sözler savuruyordu. ''Bizde mi kabahat? Biz başlamadık. Bırak şu tokmağı dedim. Süpürmek çocukların işi. Bugüne dek tanımadın mı beni? ''Azdırma boğayı'' dedim. Kırılası çenesini yumruklarken bir parmağım da incindi galiba. ''Kıyma bıçakları burada. Ön güvertede değil mi çocuklar? Bakın şu demir uçlu manivelelar da var.'' ''Vallahi karışmam kaptan, koruyun kendinizi, söz verin, enayilik etmeyin, unutun olanları. Biz işe dönmeye hazırız. Bizi adam gibi kullan, biz de senin adamın olalım. Kırbaçlanmakta yokuz. İş başına söz veremem, iş başına diyorum.'' Göl adamı kolunu kaptana doğru uzatarak ''Bana bakın.'' dedi. ''Burada sadece ben ve birkaç kişi daha var. Bir tek sefer için bu gemiye bindik.'' ''Her demir attığınız yerde çıkıp gitmek hakkımız. Onun için biz kavga istemiyoruz. Bir çıkarımız yok bunda. Biz barış istiyoruz. Çalışmaya hazırız ama kırbaçlanmak işimize gelmez.'' İş başına diye gürledi kaptan. Kilt çevresine şöyle bir baktı ve dedi ki, ''Ben sana doğrusunu söyleyeyim kaptan? Seni öldürüp de aşağılık bir herif yüzünden asılmaya niyetimiz yok.'' ''Bize sataşmazsan el kaldırmayız sana. Ama kırbaçlanmayacağımıza söz vermezsen çalışmayız. Öyleyse aşağı aşağı başkasaraya pes deyinceye dek çıkarmayacağım sizi oradan. Hadi aşağı.'' Elebaşı arkadaşlarına döndü. ''İnelim mi ne dersiniz?'' Çoğu istemiyordu bunu. Ama sonunda stilkilte uyup onun peşinden karanlık başkasaraya indiler ve inine giren ayılar gibi homurdanarak oradan yok oldular.'' Göl adamının kafası kalasların hizasına değin iner inmez, kaptanla yanındakiler barikatın üstünden atladılar, Çar çabuk ambar kapağını sürüp ellerini üstüne bastırdılar. Kamarota avaz avaz bağırarak kaportadaki kocaman bakır kilidi getirmesini emrettiler. Kaptan ambar kapağını biraz aralayıp bir şeyler fısıldadı aşağıdakilere, sonra yine kapatarak üstüne kilidi taktı, aşağıdakiler on kişiydi. Yukarıda da o zamana dek yan tutmayan 20 ya da biraz daha fazla gemici vardı. Gece boyunca geminin önünde ve arkasında özellikle baş kasara üstünde kaptanların hepsi sıkı bir nöbet tuttular. Baş kaldıranların bir yolunu bulup güverteye çıkmalarından korkuyorlardı. Ama gecenin karanlık saatleri sessizce geçti. İş başında kalan gemiciler tulumbalarda sıkı çalıştılar. Kasvetli gecede tulumbalar arada bir hazin hazin şıngırtıyordu. Gün doğarken kaptan ön tarafa geldi. Kasara kapağına vurarak mahpusların işe gelmelerine buyurdu. Steelkirk'le arkadaşları hep bir ağızdan hayır diye bağırdılar. Ötekiler aşağı biraz su indirip iki avuçta peksimet attılar. Kaptan kapağı yeniden kilitledi. Anahtarı cebine atıp kıç güverteye döndü. Üç gün aynı şey yapıldı. Ama dördüncü günün sabahı baş kaldıranlar yine iş başına çağrıldıkları sırada aşağıdan önce karışık kavga sesleri, sonra da bir itişip kakışma duyuldu. Birdenbire dört adam dışarı fırlayıp çalışmaya hazır olduklarını söylediler. Aşağıdaki pis hava ve açlık belki de sonunda ceza görmek korkusu bu adamların teslim olmaya zorlamıştı. Bundan yüreklenen kaptan buyruğunu yineledi ötekilere. Ama Stilkild korkunç bir sesle kükreyip gevezeliği bırakmasını, çekilip işine gitmesini söyledi. Beşinci sabah baş kaldıranlardan üçü daha onları umutsuzca tutmaya çalışan kollar arasından sıyrılıp yukarı fırladılar. Aşağıda ancak üç kişi kalmıştı. Kaptan kötü kötü alay ederek artık işinize dönseniz daha iyi edersiniz gibime geliyor dedi. Sen şunu kapatsana diye bağırdı Still kilt Kaptan hay hay diye karşılık verdi. Anahtar kilitte döndü. İşte o zaman baylar, yedi arkadaşının hainliğine kuduran, kaptanın alaylı sesine fena içerleyen, o cehennem karanlığında bunca zaman tıkalı kalmaktan deliye dönen Kilt, o güne dek kendisi gibi hiç sarsılmamışa benzeyen kanallılara döndü. Bir daha çağrıldıklarında deliklerinden çıkmayı keskin kıyma bıçaklarını alıp, bunlar iki ucu da saplı, hilal biçiminde uzun ve ağır bıçaklardır, bunlarla geminin bir ucundan öbür ucuna koşmayı ve ölesiye saldırıp gemiyi ele geçirmeyi önerdik. Ötekiler kendisine katılsa da katılmasa da bu işi yapacaktı. Bu gece onun şu delikte geçireceği son gece olacaktı. İki kanallı hiç de karşı koymadılar bu plana. Teslim olmaktansa her deliliği yapacaklarını and içtiler. Hatta dışarı saldırma zamanı gelince ilk çıkan olmayı isteyecek kadar ileri gittiler. Ama elebaşıları sertçe karşı çıktı buna. Bu onuru kendine ayırıyordu. Şimdi baylar, bu iki imansızın nasıl hainlik ettiklerine geliyoruz. Elebaşılarının bu çılgınca niyetini duyar duymaz, her birinin içinden aynı haince düşünce geçmişti. Her biri ilk teslim olmak, böylece ilk bağışlanma olanağı elde etmek istiyordu. Ama Stilkild başta çıkmak kararını bildirince o zamanla dek gizli ve ayrı kalan hainlikleri inceden inceye kaynaşarak birleşti ve stilkilt uykuya daldığı sırada ''Üç tümceyle birbirlerine açıldılar. Uyuyan arkadaşlarını iplerle bir güzel bağlayıp ağzını tıkadılar ve gece yarısı avaz avaz bağırarak kaptanı çağırdılar. Kaptan karanlıkların içinde bir cinayet ve kan kokusu alarak silahlı yardımcı kaptanları ve zıpkıncıları ile birlikte baş kasaraya saldırdı. Bir iki dakika içinde baş kasaranın kapağı açıldı.'' İki hain arkadaş eli ayağa bağlı olduğu halde hala çırpınan ele başılarını güverteye itip bu kana susamış adamı yakalamış olmanın ödülünü istediler. Ama onlar da yakalanıp güverte boyunca hayvan leşi gibi sürüklendiler. Sonra üçü birden üç sığır budu gibi mizana direğinin iplerine bağlandılar ve sabaha dek orada asılı kaldılar. Kaptan önlerinde bir aşağı bir yukarı yürüyerek bağırıyordu. Gün doğunca kaptan tüm gemicileri topladı. Baş kaldıranlarla kaldırmayanları birbirinden ayırdı. Birincilere kırbacı hak ettiklerini, onları ister istemez dövmesi gerektiğini, doğrusunun da bu olduğunu ama vaktinde boyun eğmelerini hesaba katarak onları şimdilik sadece azarlamakla yetinicini söyledi ve onları anlayacakları bir dille bir güzel azarladı. Sonra direğe bağlı üç adama döndü. Sizlere gelince rezil keratalar, niyetim sizleri dilim dilimi edip kazanlara atmak, dedi. Bunun üzerine bir ip yakaladı ve iki kanallının sırtına vurdukça vurdu. Kaptan, vurmaktan bileğim koptu, dedi sonunda. Ama sana yetecek kırbacım var daha, benim güzel kabadayı horozum. Ağzından şu tıkacı çıkarın da bakalım bir lafı var mı, söyleyecek. Bitkin düşen Stilkilt'in uyuşmuş çenesi titredi, başını zorla çevirip ıslığa benzer bir fısıltıyla söyleyeceğim şu dedi, iyi dinle, beni kırbaçlayacak olursan seni öldürürüm. Ya öyle mi? Bak şimdi korktum işte ve kaptan elinde ip vurmak için bir adım geriledi. Vurmazsan iyi edersin diye fısıldadı yine göl adamı. Ama çok canım istiyor dedi kaptan ve ipi havaya kaldırdı. O sırada Stilkilt yalnız kaptanın duyabileceği bir şeyler mırıldandı. Herkesin şaşkınlığı içinde kaptan geri çekildi. Güvertede hızla bir aşağı bir yukarı iki üç kez gitti geldi. Sonra birdenbire ipi elinden attı. Dövmeyeceğim bırakın şunu çözün iplerini çözün diyorum size. Yardımcı kaptanlar bu emri yerine getirecekleri sırada başı sarılı soluk benizli bir adam durdurdu onları. İkinci kaptan Redney'di bu. Stilkilt'in yumruğunu yediği günden beri yatağından kalkmamıştı. Ama o sabah güvertedeki şamatayı duyunca, sürüklene sürüklene yukarıya çıkmış, olup bitenleri seyretmişti. Ağzı öyle bir haldeydi ki güç bela konuşabiliyordu. Mırıldandığı sözlerden kaptanın göze alamadığı işi, kendisinin yapmak istediği ve yapabileceği anlaşıldı. İpi yakalayarak bağlı düşmanına doğru ilerledi. Sen alçağın birisin diye fısıldadı, göl adamı. Böyleyim ama sen şunu al bakalım. İkinci kaptan tam vuracağı sırada Stilkilt'in bir şey daha fısıldamasıyla kolu havada kaldı. Rodney bir an durakladı sonra Stilkilt'in dediği ne olursa olsun vurmaya başladı. Sonunda üç adamı çözdüler. Herkes işine döndü ve asık süratlı gemicilerin işlettiği demir tulumbaların sesi duyulmaya başladı yeniden. O akşam karanlık basıp da vardiyen aşağı indikleri sırada baş kasarada bir kıyamettir koptu. Tir tir titriyen kanallı iki hain koşa koşa kaptan kamerasının kapısına dayandılar. Ötekilerle aynı yerde kalmaktan korktuklarını söylediler. Adamları yerine göndermek için ne söz işe yaradı, ne tekme, ne tokat. Canlarını kurtarmak için kendi istekleriyle kıç ambarın en dibine atıldılar. Öteki gemiciler arasında hiçbir ayaklanma belirtisi görülmedi. Tam tersine Stilkilt'in sözünü dinleyip çıt çıkarmadan sonuna dek her buyruğa boyun eğmeye, limana varır varmaz da gemiyi toptan bırakmaya karar vermişlerdi. Seferin bir an önce bitmesi için bir konuda daha Anlaşmışlardı. Balina görecek olurlarsa haber vermeyeceklerdi. Çünkü su almasına ve başına gelen tüm belalara karşın Town Hall'un direklerinde hala gözcü vardı ve kaptan her an av yerine geldiği sırada olduğu gibi denize sandal ildirmeye hazırdı. Göl adamı gemicileri uslu durmaya razı etmişti ama onu can evinden vuran adamdan nasıl öc alacağını gizli gizli kurup duruyordu. Still Kilt ikinci kaptanın vardiyasındaydı. Ne yaptığını bilmeyen Redney, kırbaçlama sahnesinden sonra başının belasını bir an önce bulmak istercesine, kaptan karşı koyduğu halde onu ille de gece nöbetine almak istedi. Stilkilt, öç alma planını bu habere ve bildiği birkaç şeye göre yöntemli bir biçimde ayarladı.